Siyirbazların Çay Partisi Evvel zaman içinde, monoton adalar adındaki uzak bir krallıkta, Westful adında 14 yaşında bir kral yaşarmış. Kral eskiden neşeli adalar olan krallığın adını değiştirmiş. Ahhhh! Krallıktaki her şey çok donuk ve çirkin görünüyor. Burası, bu dünyadaki en tuhaf yer. Bakıcıları ve danışmanları onu neşelendirmek için her şeyi yapmışlar ama başaramamışlar. Beş yuvarlak ada birbiri ardına sıralanmış. Bir tanesi köşeli olsaydı bu bile iyi olabilirdi. Kral kendi için üzülürken küçük bir kızın sesini duymuş. Kız hoş bir şarkı söylüyormuş. Şarkı söyle, geç kalmam. Vestful, Vestful, oynamaya gel. Seni çal, çabuk ol kral. Söyleyecek güzel şeylerim var. Seni çal, iyi kral. Bütün gün şarkı söyletmeyin Kral Wistful şarkıyı duyunca çok heyecanlanmış. Saraydan çıkmış, ...tepeden aşağı sese doğru koşmuş. Sırada küçük kız kralı fark etmiş ve o da ona doğru koşmuş. Hey! O şarkıyı sen mi söylüyordun? Nereden geldin ve sen kimsin? <Gülüyor> Bakın! Kralın ne çok sorusu var. Benim adım Bright ve evet seni dışarı çağıran bendim. Oh, peki neden beni dışarı çağırıyordun? Buraya yakın bir yerde yaşayan sihirbaz senin için bu şarkıyı söylememi istedi. Ben hiç sihirbaz tanımıyorum. Gerçekten mi? Krallığında yaşayan herkesi tanımıyorsan kral olmanın ne anlamı var ki? Kral Vestfu utanç içinde suratını asmış. Olamaz! Hiç mutlu değilsin doğru mu? Böylesine hüzünlü ve sıkıcı bir krallıktan neden mutlu olayım ki? Sen neden bahsediyorsun? Senin krallığın bu dünyadaki en güzel krallık. Saçmalama! Benimle tepenin üstüne gel. Sana krallığın neye benzediğini göstereyim. Kral ve kız tepenin üstüne dek yarışmışlar. Tepeye ulaştıktan sonra krallığa bakmışlar. İşte... Hiç bu kadar sıkıcı bir şey gördün mü? Baksana. Sıkıcı mı? Güneşin mısır tarlaları üzerindeki yansımasına bak. Ve şu kırmızı ve mavi çiçek bahçelerini görmüyor musun? Kırmızı mı? Mavi mi? Ben sadece gri çiçekler görüyorum. Peki denize ne diyorsun? Denginin hiç değişmediğini bilmelisin. A! Wow. Denizin çok sayıda farklı yüzü vardır Ve bildiğim kadarıyla Çok sayıda farklı sesi de var Sen Sen bir cadı mısın? Hayır değilim Ama cadı olsaydım Her şeyi yanlış yerine Doğru görmeni sağlardım Biliyor musun? Neden sihirbaza gidip Seni büyüden kurtarmasını istemiyoruz Kral Vistful hiç düşünmeden o anda kabul etmiş. İkisi tepeden aşağı koşmuşlar ve kısa sürede güzel bir nehrin kıyısına gelmişler. Orada küvete benzeyen yuvarlak bir kayık onları bekliyormuş ve ikisi de içine atlamış. <gülüyor> Bu çok daha eğlenceli. Eğer sabit durmazsan kayığı devireceksin. Otur. Yüreklere ben çekerim. Bak akıntı aşağı doğru gidiyor. Böyle bir şey yapmana hiç gerek yok. Bu sihirbazın bana verdiği kayık ve seni gitmek istediğin her yere götürür. Kayık yavaş yavaş ilerlerken güneş ışığı altında oturmuşlar. Ellerini suya sokmuşlar ve neyse ki bunu yaparken suya yuvarlanmamışlar. İkisi için de çok eğlenceliymiş. Kayık durduğunda kendilerini bir sahilin kenarında bulmuşlar. Ve kumsalın biraz iç tarafında sihirbazın evi varmış. Mağaraya doğru yürümüşler. Kapıyı açık görünce içeri girmişler. Şuraya bakın, bu bir mağara mı? Kral Westful mağaranın içindeki eşyaları şaşkınlıkla izliyormuş. O sırada yaşlı sihirbazı fark etmiş. Koltuğunda oturmuş, onlara gülümsüyormuş. Eyebride ona doğru koşmuş. Kralı sizi görmeye getirdim. İyi bir sihirbaz olup büyüsünü bozabilir misiniz? Sihirbaz ayağa kalkmış ve kralın elini sıkmış. Kendini evinde hissetmesini sağlamış. Sizler beni çay saatinde ziyarete gelen iyi çocuklarsınız. Tek başına çay içmekten hoşlanmam. Çayınızı yerde mi içmek istersiniz yoksa bir masa getireyim mi? Kral yerde yemek istemiş. Çünkü kendini bildi bileli hep masada yiyormuş. Ama Ibright masayı seçerlerse ne olacağını görmek istiyormuş. Masa lütfen! Siyirbaz onaylamış ve yere vurmuş. Bir masa ve üç sandalye normal insanlar gibi yürüyerek kapıdan içeri girmiş ve odanın ortasında durmuşlar. Evet, masa ve sandalyelerin yürüyebildiğini bilmiyordum. Evet, masa ve sandalyelerin yürüyebileceğini bilmiyordum. Sihirbaz işe koyulmuş ve çay yapmak için ateşi yakmış. İki çocuk dolaba giderek güzel çanakları ve lezzetli yiyecekleri almışlar. Dolabın çikolatalarla ve güzel pastalarla dolu olduğunu görünce çok sevinmişler. Çay partisi çok güzelmiş. Sihirbaz ve çocuklar akıllarına gelen her şeyi konuşmuşlar. Bu sırada sıcak çayı yudumlayıp leziz pastalarını yemişler. Nihayet ikisi de neden sihirbazı görmeye geldiklerini hatırlamışlar. Ee, sihirbaz bey yardımınız gerekiyor. Nesneleri görüş şeklimde bir terslik var. Tabii ki var. Wimpler bebekken gözüne bir toz attılar. Bu yüzden nesneleri diğer insanlarla aynı şekilde görmüyorsun. Ne? Ee, neden gözüme toz attılar ki? Doğduğun zaman sana verilen partiye davet edilmediler. Sebebi bu. Wimpler bundan hoşlanmazlar ve ne yapılacağını sadece onlar bilir. Yapılacak en iyi şey... Mimp ülkesine gitmek ve onlardan büyüğü kaldırmalarını istemek. Ama seni uyarıyorum, orası yalnız başına gidilemeyecek kadar uzaktır. Seninle gelirim. Hep güneşin diğer tarafına gitmek isterdim. Oraya nasıl gideceğiz sihirbaz? Evet, genellikle güneş ışınına tırmanarak gidilir. Ama ben sizi bir şimşeğe bindirip yollayabilirim. Raftan üzerinde fırtınalar yazan büyük bir çuval almış ve elini içine daldırmış. Ibride çuvaldan kötü bir şey çıkmamasını umarak krala biraz daha yakın durmaya başlamış ve kral kollarını omzuna atarak onu rahatlatmaya çalışmış. İki elimle tutuyorum. Eğer ona nazik şekilde davranırsanız hiçbir şekilde saldırmayacağını biliyorum. Şimdi... Göz açıp kapıyana dek gidin? Hiçbir şey görecek zamanları olmamış. Kendilerini güneşin diğer tarafında bulmuşlar. Bir an için kıpırdamadan düştükleri yerde yatmışlar. Ardından kalkmışlar, gözlerini ovuşturup etrafa bakılmışlar. Böyle olacağı hiç aklıma gelmemişti. Öyle mi? Peki nasıl düşünmüştün? Bir vimp baş aşağı duruyormuş. Ki vimpler bacaklarına böyle dinlendiriyormuş. Yani aslında burası sisle kaplı. Sarı bir sis değil mi? Ben onun sarı sis olduğunu sanmıyorum. Bu daha çok sıkıcı güneş ışığı gibi. Haklısın evet. Güneşin önünden gelenler buna sarı sis diyorlar. Kendi güneş ışıkları yüzünden kör oluyorlar. Ama burası güneşin arka tarafı. Ben parlak güneş ışığını daha çok seviyorum. <gülüyor> ne kadar saçma. Vimplant'te güneşin tüm olanaklarından faydalanırsın. Ve hiç çekinmene gerek olmaz. Güneş çarpmaz, leke yapmaz. Bunu göremiyor olman çok tuhaf. Bu sizin hatanız. Arkadaşların gözüme toz atmasalardı, Wimpland'i parlak ışık altında görürdüm. Ah, olamaz. Yani büyüyü kaldırmak için mi geldin? Ama boşuna artık bu yapılamaz. Yani geri dönsen iyi olur. Nesneleri yanlış görmen büyük bir sorun değil. Ama büyük bir sorun. Bu yüzden büyüyü kaldırmanı istiyoruz. Lütfen. Vimp bir ayağının üzerinden diğerine sıplamış ve sonunda bir çözüm bulmayı başarmış. Hmm. Yapılabilecek tek bir şey var. Gözlerinizi değişmelisiniz. Çocuklar önce Wimp'e sonra birbirlerine bakmışlar. Madem öyle bu nasıl olacak? Gayet kolay. Tek yapman gereken tüm yüreğinle, kendi gözlerinin yerine, kralınkileri düşünmek olacak ve o anda değişecek. Dur! Eğer onun gözlerini alırsam, tüm nesneleri yanlış görecek. Kral bunları çok geç söylemiş. Ibride çoktan gözlerinin değişmesini dilemiş ve ne olduğunu anlamadan gözleri maviye dönüşmüş. Ve Kral'ın gözleri de kahverengiye. Kral Vimpe çok kızmış ama Eyebride olanlara kahkahalarla gülüyormuş. <gülüyor> ne yaptığını gördün mü? Hayatının sonuna kadar nesneleri yanlış görecek. Saçmalamayı bırak küçük çocuk. Onu eve götür ve olacakları kendi gözlerinle gör. Farkına dahi varmadan tepenin zirvesine gitmişler. Oradan Monoton Adalar Krallığı'na seyrediyorlarmış. Ooo! Krallığım bu mu? Ne kadar güzel! Güneşin mısır tarlalarındaki ışıltısına bakın! Ve şu kırmızı ve mavi çiçek bahçelerini görüyor musun? Krallığımın güzel olduğunu görmüyor musun? Ibride onaylayarak gülümsemiş ama şimdi ardı ardına dizilmiş beş yuvarlak ada görüyormuş. Evet, söylediğiniz gibi bu çok güzel bir krallık. Ve böylece birbirlerinin gözleriyle görmüşler. Yıllar içinde Kral Wistful, Ibride'ı monoton adaların kraliçesi yapmış ve Ibride güneş şapkası yerine taç takmış. Kendi görüşünü hiç düşünmeden Kral Westfula vermiş ve yine de mutlu olmuş. Bu da samimi ve karşılıksız sevginin en derin mutluluk ve gerçek hoşnutluğu getirdiğinin en büyük kanıtıymış.